Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mübarek Medine-i Münevveresinden Cuma konuşmamı yapıyorum Çok mutluyum allah Teala Hazretleri cümlenizin Ramazan-ı Şeriflerinizi Mübarek eylesin Yani Ramazan'ın feyizinden, bereketinden istifade eden mümin kullarından Eylesin e Oruçlarınızı Teravih namazlarınızı, Kur'an-ı Kerimlerinizi, zikri teşbihatınızı, hayratu hasenatınızı, ikramatınızı kabul eylesin. Bu aydan en güzel tarzda istifade edenlerden ve rızasını kazananlardan eylesin. E burada da zaman zaman oturup sohbet ediyoruz. Önce burayı şöyle bir e, kısaca anlatayım. sohbetimiz biraz göz önünde canlansın. Bir kere hitap ettiğimiz kardeşlerimizin yaşadıkları yerlere göre e, burası günlük güneşlik e, sıcak bir yer latif bir akşam oluyor efendim yakmayan bir güzel sıcaklık oluyor evvelki haftalar 2-3 hafta önce geldiğimizdeki acı soğukları görmedik bu sefer latif gidiyor Ramazan efendim e, harem-i şerifin yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mescidinin içini akşamları bir göreceksiniz. Her zaman tabi kalabalık. rabet var, izzet var, efendim, e, gayret var, şeyh var. E, herkes tabi Peygamber Efendimiz'in mescidinde namazı kaçırmamak için vakitlice evinden çıkıp koşup gidiyor ama akşamleyin, mescid-i saadetin Efendimiz'in mescidinin manzarası e, görülmeye değer, videoya alınmaya değer bir manzara. Efendim bir kere mescidin içi akşam namazında Tıklım tıklım dolu. Bu Türkiye'de böyle değil. Akşam namazında Ramazanlarda Türkiye'de camiler çok senadır. Birkaç takva ehli Müslüman camide namazı cemaatle kılayım kaçırmayayım diye gelir. Ötekilerin hepsi iftar ediyoruz, oruçluyuz diye evinde masasının başında olur. Böyle adet olmuş bu yanlış. Çünkü Ramazan'da ibadete şevkimiz gayretimiz artacağına göre daha karlı, puan bakımından daha çok puan kazanacak, sevap kazanacak çalışmalar yapmamız gerektiğine göre e, Ramazan'da böyle e, camilerin daha çok dolması olması lazım. Akşam namazlarının daha kalabalık olması lazım. Öyle olmuyor. Akşam namazlarında cami boş oluyor. Namaz dört vakte iniyor. Kaç vakit namaz var? Beş vakit. Dörde e iniyor. Efendim neredeyse e, akşam namazları kılınmıyor camilerde. Bazen gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Bakıyoruz müezzin de yok, imam da yok. Tabii kapıyı çalınca, efendim kendimiz ezan okuyunca kalkıp geliyor. Efendim e, ne yapayım diyor, cemaat gelmediği için ben de e, evimde kılıveriyorum, şurada da kılıyorum diyor. Yani bu e, bizim ülkemizde bir kusur. E, burada ise çok güzel bir mezhep Burada tabii İslam'ın doğru olan şeklini görmüş oluyoruz. Cami aşağı namazına tıksım olur ve Bunlar da bizim gibi oruçlu. Yani sabahtan akşama oruç tutan insanlar niye akşam namazında bizim camilerimiz boşta bunlarınki oldu efendim fark nedir bunlar e, namazın cemaatle kılmanın evde kılmaktan 27 kat daha fazla sevaplı olduğunu biliyor sevaba daha çok gayret gösteriyor bizimkiler Allah'ı affeder diye düşünüyor efendim yemek yemeyi tercih ediyor halbuki öyle olmaması lazım tabi camiye gittiği zaman e, orucu orada verir ezan okunduktan sonra Namazı kılar, namazı kılmış olarak rahat bir şekilde sofrasının başına gelir. Ee, burada Mescid-i Saadet'in içinde efendim bir kere ikincide e, sofralar kuruluyor. Yani ikinci namazını kıldınız mı? Cami kalabalık, bakıyorsunuz hemen rulo şeklindeki buşamba sofra örtüleri yuvarlanıyor, bir uçtan bir uca efendim saflar boyunca kocaman efendim şambalar seriliyor insanların önüne yani bu ne demek akşamleyin buradaki sofranın yeri burası yani yeri hazırlanmış oluyor efendim herkes onun kenarına çekiliyor mescidin içi saf saf sofrada oluyor efendim e, ik ikinci namazından sonra ve bir güzel şey daha ikinciden akşama kadar tabii camide namaz kılarak Kur'an okuyarak tesbih çekerek ibadetle vakit geçiriyorlar bu da çok sevaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde var. İntizar-ı salati bades salah. Bir namazdan öteki namaza kadar camide beklemek çok sevaptır. İnsan namaz kılsa da kılmasa da camide namazı beklediği müddetçe namazdaymış gibi büyük mükafat alır, büyük sevap alır. Tabi oruçlunun duası da makbul. Yani allah Teala hazretleri oruçlu kulunu seviyor bu benim için şehvetini yemesini, içmesini arzularını terk etti hakim oldu Efendim kendi iradesine sahip çıktı yemedi, içmedi ağzı kopuyor açlıktan gözleri baygınlaşmış hali biraz süzülmüş benzi sararmış, seviyor ve duasını kabul ediyor e duaların en güzel tarzda en çok kabul edildiği en büyük mükafatların verildiği zamanlardan birisi de bilin ki hem Ramazan'da hem başka zamanlarda her zaman duaların çok güzel kabul olduğu güzel zamanlardan birisi de de akşamın arasında Güneşin battığı zamandır. Bir başkası nedir? Güneşin doğduğu zamandır. O zaman sabah namazından sonra oturuyoruz Kuran yapıyoruz. İşrak vaktine kadar bekliyoruz. O sevapları alıyoruz. Hocamızın terteklemiş olduğu evladı şeridiyi okuyoruz. Yarsını şeridiyle okuyoruz. Doğalar ediyoruz. O vakit değerlendiriyoruz. Bir de tabi e, ikindiden sonra akşama kadar bir vakit var. Bunu değerlendirmesek olmuyor. Abdülaziz hocamız rahmetullahi deymiş ki galiba benim tecrübelerime göre hayattaki kendi deneyimlerime göre galiba bu ikindiden akşama kadar beklemek daha da seyizdir. Daha çok sevap alıyor insan diye buyurmuş. E, alim e, e, Mülşid-i Kamil e, e, mübarek insanların sözleri tabii değer taşır. O öyle dediğine göre e, bizim de sabah namazından sonra işrak vaktine kadar zamanımızı öyle evrat okuyarak zikir ederek sure okuyarak yüz okuyarak değerlendirdiğimiz gibi o vakti de değerlendirme alışkanlığımız inşallah bundan sonra olur. Tabi bu harem-i şerifte mescid-i nebeviyle bu da olmuş oluyor. Yani e, ikindi de gelenler efendim e, akşama kadar bekliyorlar. E, biz de e, arkadaşlarla konuşuyoruz. Nasıl? Durumunuz müsait mi? Akşama kadar durabilecek misiniz? Yani mideniz rahat mı? E, At testiniz rahat bir şekilde akşam namazı kılabilecek misiniz? Kılabileceğiz. Efendim kalıyoruz. Hatta bizden daha baba yiğitler vardır. Tahminime göre. Ondan akşam yemeğini yedikten sonra yatsıya kadar bekleyip yatsıyı teravihi kılıp da otellerine belki öyle gidiyorlardır. Onlar da daha baba yiğit tabi abdesti daha sağlam durabilen kimseler, değiştirme ihtiyacı olmayan kimseler. ikinci de sofralar kuruluyor Mescid-i Saadet'in içinde gayet güzel ve herkes sofrasına efendim insan kazanmaya çalışıyor. Ayakta böyle bir sofranın e, sahibi kimselerden birisi ayakta. Gelene geçene güleç bir yüzle vesimle tavette bulunuyor. En güzel sözleri söyleyerek Hacı Efendi, lütfen bizim soframızı şereflendir. Gel otur diye kimisinin kolundan tutuyor. Kimisinin ayakkabısını alı veriyor elinden. Efendim yarı şaka, efendim yarı ciddi, yarı zorlama, yarı efendim serbest. Böylece sofrasına oturtmaya çalışıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Ne sebeple böyle yapılıyor? Çünkü Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden biliyoruz ki bir oruçluya isterse bir hurmayla bile bir içim suyla bile iftar ettiren yani ona yardım ediyor oruç tutmuş akşama kadar ona biraz bir şey vermiş oluyor. İftar ettiren bir kimseye o oruçlunun oruç tutmasından kazandığı sev sevap kadar sevap verilir ama oruç tutanın sevabından bir şey eksilmeden onun misli veriliyor. Yani oruç tutana zarar yok. O oruç tutan zaten o sevabını alıyor. O ona iftar ettiren de onun kazandığı sevap kadar sevap kazanır diye hadis-i şerif olduğu için herkes sevap kazanmaya gayret ediyor. Kolundan yakalıyor insanları sofrasına davet ediyor, oturtmaya çalışıyor. Hatta biraz ikindiden sonra camiye gelirseniz kapı, caminin kapısından arkadaşlarınızın olduğu mıntıkaya, oradaki sofraya varıncaya kadar Bin defa yolunuz kesiliyor. Önünüze birisi çıkıyor. Bizim soframıza buyurduğunu hiç tanımadığınız insanlar. E siz de tabi o güleç yüzle davet ettiği için güleç cevap veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama benim arkadaşlarım var. Soframız var. Efendim müsaade edin. Oraya gidelim filan diyorsunuz. Tabii bu lafları anlatmak zor olduğundan efendim bir kurnazlığı var bu işin. Bir arkadaşı, öteki arkadaşın elini tutuyor. Türkleri götürüyor. Yani bir sofra sahibi bir müşteri yakalamış, sofrasına götürüyor gibi olduğu için kimse ona ses çıkartamıyor, bu sahiplenilmiş bir şey diye o zaman rahatça sofranızın başına gidiyorsunuz, tabii efendim herkesin dili kıpır kıpır, zikir, zikirle meşgul, dua ile meşgul, elinde tespitler, efendim bir ruhani, mübarek, güzel hava güneşlik tabii hava böyle ummiyetle günlük güneşlik oluyor latif bir hava mescidin şöyle bir köşesinden şöyle etrafa baktığınız zaman böyle ruhani ilahi bir manzara ile çok hoş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Tam iftara beş dakika kala artık oruçun duası makbul diye sofrada bir mübarek hoca efendi, yaşlı bir kimse efendim aksakallı bir kimse bilen bir şahıs elini kaldırıyor umumi olarak dua ediyor. Yani yemekten evet iftar olmadan önce Efendim herkes amin diyorlar. İşte herkes kendi duasında ekliyor. İftardan önce bu dua bitiyor. Ondan sonra top patlıyor. İftara geçiliyor. Şimdi bir güzel adet e, efendim burada bu Hicaz'da suda efendim akşam namazını oruçlular iftar etsin diye şöyle bir 10 dakika kadar geciktirerek kılıyorlar. Yani hemen kavmet getirdik farza durulmuyor herkes sofrasında işte ne getirmişse şimdi müsaade ediyorlar birazcık simit gibi ekmek gibi bir şey Efendim, dükka dedikleri güzel kokulu bir baharat Efendim hurmanın efendim, çeşitleri girileri, ufakları, acve cinsi kerebi cinsi, sükteri cinsi efendim e, buzdolabından çıkmışı, rutat cinsi yarısı olmuş, yarısı efendim taze, yarısı tatlanmış çıtır çıtır, katır katır güzel hurma çeşitleri, buzlu buzlu efendim buzdolabından çıkmış olduğu için zemzem suları Arap kahvesi, sarı renkli hel denilen bir Efendim, şey konulmuş içine baharat konulmuş, o da mideye iyi gelirmiş, tansiyonu düşürmüş, şekeri azaltırmış şifalı bir şey Efendim, işte bunlarla böyle güzel iftar ediliyor, 5 dakika içinde şöyle hafif, çok hafif bir iftariye oluyor ondan sonra kahmet getiriliyor, cemaatle namaz kılınıyor, isteyen evine gidiyor, bir güzel şey daha, akşamla yatsının arası 1,5 saati olduğu halde Ramazan'da 2 saat yapıyorlar yatsı namazını yani asıl vaktinden yarım saat sonra efendim ezan okuyorlar, kılıyorlar. Bu da oruç tutan insanın yemek yemesi efendim ateş tazelemesi ve camiye yetişmesi bakımından çok münasip oluyor. Türkiye'de de galiba bu sene böyle yapılmaya başlanmış. Güzel bir şey. Çünkü yatsının zamanı geniştir. Akşamdan 1 saat 20 dakika sonra, buçuk saat sonra 1 saat 40 dakika sonra mevsimine göre yatsının vakti girer e, sahur vaktine kadar ya, sığ namazı kılınabilecek geniş zaman olduğu için böyle acele etmeye bir mecburiyet yoktur yarım saat tehir edildiği zaman herkes güzelce efendim e, namazı kılabiliyor Böyle güzel Tabii herkes burada efendim sevap kazanmaya çalışıyor muazzam bir gayret görüyoruz insanların yüzlerinde hareketlerinde davranışlarında sevap kazanmak için koşuşuyor herkes sadakalar veriliyor zekatlar dağıtılıyor Efendim iftar, e, yemekleri, ziyafetleri çekiliyor. Sahur ziyafetleri oluyor. Sahura çağırıyorlar. Sahurda da efendim ziyafet çekiyorlar arkadaşlar birbirlerine. cevap kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar neden? Çünkü gönül kazanmak efendim çok önemli. Müminlerin arasındaki arkadaşlık, muhabbet çok önemli. Bir hadis-i şerifini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhına rivayet etmiş. Size okuyayım bu konuda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kabe-i Müşerrefe'ye nazar eylemiş. Tabi Kabe-i Müşerrefe dünyanın en mübarek mescidi, en mübarek ibadethanesi. Ta Hazreti Adem atamız zamanından hatıralarla dolu bir yer. Nice zamanlar orada ibadet edilmiş ibadethane yıkılmış, tamir edilmiş, bugüne kadar gelmiş dünyanın en eski, en şerefli mescididir. Kabe-i olduğu yer. Efendim o Kabe-i nazar etmiş, bakmış, sevgiyle Peygamber Efendimiz hitap ilemiş. Buyurmuş ki: "Lekat lekat şerefe killahu ve kerremeku ve azameku ve'l-mü'mini azamuhurmeten müsi." Yani Kabe Sadaka Resulullah hitap ediyor Kabe'ye diyor ki Peygamber Efendimiz Allah seni şereflendirmiş ya Kabe Allah seni mükemmel eylemiş Allah seni e, ulu eylemiş muazzam eylemiş şereflendirmiş soydu ulu şerefli bir binasın e, Allah sana bu e, mezniyetleri ihsan eylemiş ama ağzımı hürmeten mink'i Müminin hürmeti, mümin kulun izzeti, kıymeti, hürmeti senden daha fazladır diye efendim buyurmuş bu hadis-i Tabi Peygamber Efendimiz söyleyince çok e, e, mühim oluyor, önem kazanıyor. İslam'ın güzelliğini de gösteriyor. İslam'ı bilmeyenlerin bu hadis-i şerifi duymasını o bakımdan isteyerek yani özellikle e, sözümün arasında beyan etmek istedim. Müslüman kardeşlerimizin de bilmesini istedim. Müslüman kardeşlerimiz de insanın kıymetini bilsinler, birbirlerinin kadirini bilsinler, arkadaşlığın önemini bilsinler, din kardeşliğinin ne kadar sevap olduğunu bilsinler insan oğlunun ne kadar şerefli bir mahluk olduğunu, Kabe'den bile daha hürmetli olduğunu gönlünün kırılmaması gerektiğini gönlünün yapılması, gönlünün hoş edilmesi gerektiğini hiç kimse unutmasın. Bizim büyüklerimiz unutmamışlar. Yunus Emre'nin sözü ne kadar güzel e, halkımıza asırlarca önceden öğretmiş. E, ilahileriyle şiirleriyle bin Kabe'den yerektir bir gönül imabeti. Yani bir gönül yapmak, bir gönülü hoş etmek, bir insancağızı vermek bin Kabe'den daha kıymetlidir. Yani bin defa Kabe'yi tamir edip yapmaktan daha kıymetlidir demiş. Tabi nereye dayanarak söylüyor Yunus Emre bu sözleri? bilgili insan dini bilen bir insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in işte böyle. Demin okuduğum hadis-i şeriflerine dayanarak. insanın kıymeti Kabe'den üstün. Kabe'nin kıymeti ise ne kadar üstün olduğunu herkes görüyor. Cümlecihan halkı biliyor. Herkes nice milyonlar masraflar yaparak, zahmetler ederek bu mübarek Kabe-i müşerrefeyi ziyarete geliyor. İhran bezini beline ağlaya ağlaya sararak efendim e, ağlıa ağlay depek çekerek ağlıya ağlıya tavaf ederek bu mübarek e, şeyi Efendim mescidi bu mübarek binayı ziyaret ediyor tavaf ediyor Haceri esveti öpüyor Haceri esveti öpmek için o insanların birbirleriyle Efendim böyle İtihamı yarışması ben öpeceğim ben öpeceğim diye sevgisi gayreti e, çok önemli şimdi bu kadar herkesin izzet itibar ettiği uzak yerlerden kalktığı geldiği. Kabir ile Peygamber Efendimiz e, mukayese ediyor insanın kıymetini, insan daha kıymet ediyor. E, yanımızdaki insan bu, elimizin altındaki insan, belki çocuğumuz, belki eşimiz, belki komşumuz, belki kardeşimiz, belki iş arkadaşımız, belki yabancı bir kimse, her kim olursa olsun, netice itibariyle yani insan, işte bir insanın gönlünü yapmak, efendim, hep bu kadar da, kadar da önemli. Onun için buradaki insanlar tabii Arapçayı daha iyi biliyorlar. Hadis-i şerifleri daha çok okuyorlar doğrusu. Ayet-i kerimeleri daha iyi anlıyorlar. Onun için e, sevap kazanma, gönül kazanma gayret ediyorlar. Biz de inşallah e, sevgili kardeşlerim e, insan kıymeti bilelim. Müslüman insanın kıymeti çok yüksektir. Onun gönlünü yapmak, onu sevindirmeye çalışmak çok önemlidir. Biliyorsunuz Ramazan deyince bazı çağrışımlar. Hatırımıza hemen bir şeyler gelir. Ramazan nedir? Bir. İlk çağrışım ma'hı gufrandır. Ramazan ma'hı gufran. Ne demek? Allah'ın kullarını affı mağbul et ettiği ay demek. Yani oruç tutacak, tevbe edecek, estağfurullah diyecek, ibadet edecek, teravih tutacak, Allah mağbul et edecek. Gufran ayı Allah'ın çok kullarını her iftar vaktinde nice nice cehennemi hak etmiş kulları bağışlayıp affettiği bir ay tamam ramazan başka bir çağrışım hatırımıza derhal gelen kelimelerden birisi ramazan mahı kur'an kur'an ayıdır peygamber efendimiz ramazanda kur'an-ı kerim'in baştan sonra bir böyle okuduğu için cebrail aleyhisselamla biz de ramazanda hatim indirme çok gayret ediyoruz Kur'an-ı Kerim'e çok çalışmamız lazım. Ezberimizi arttırmamız lazım. Hatim yapmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'le ilgili gayretimizin, manası anlama yolundaki gayretimizin de tefsirinle ilgili gayretimizin de artması lazım. Bir başka çağrışım nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Çok kerametli, çok ikramlı, çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Ama en cömert olduğu ay da Ramazan ayı idi. O halde Ramazan ayında bizim de çok cömertli, cömertliğimizi arttırmamız lazım. E ben zaten başka aylarda da hayrımı yapıyorum diyebilir insan ama Ramazan'da daha önemli ve yapılan verilen sadakaların, zekatların, yapılan hayrat ve Ramazan'da mükafatı çok daha fazla. Onun için bazı büyük e, zatlar zekatlarını Ramazan'da vermeye gayret ediyorlar dağıtıyorlar Ramazan'da. Neden? Efendim, sevabı daha fazla diye biz de hayrat ve hasenatımızı efendim, sadaka ve zekatlarımızı bu ayda vermeye çalışırsak verirsek, sevabı daha fazla olacağı için çevremizi düşünelim. Tanıdığımız kimselere vermeye çalışalım. Tanıdığımız fakirleri bulmaya çalışalım. Gerçekten fakir olan insanları anlamaya çalışalım. Onlara bulup vermeye çalışalım hayırlarımızı, zekatlarımızı. Gerçekten ihtiyacı olan bölgeler var bir de mesela efendim Taşra'da Anadolu'nun bazı fakirlerleri var. Ayrıca efendim işte mesela Kuzey Irak'taki kardeşlerimiz var ee, çok yoksul durumdalar. Çok e, Abylkan'da efendim bunalmış durumdalar. Efendim Kafkasya'daki kardeşlerimiz var. Efendim Makedonya'da, efendim Bosna'da her sekte kardeşlerimiz var. Afrika bize biraz uzak gibi görünüyor ama Somali'de ve diğer efendim e, Afrika ülkelerindeki kardeşlerimiz var. Organizasyonlar yapabiliriz artık Türkiye gelişti. Beynelmiler ticareti ve münasebetleri güzel yapabiliyor. Hayratımızı oralara da götürür verebiliriz. Efendim fakir yerlere binasını görevlendinin gider orada dağıtır. Böyle bir sistem organizasyon yapmak mümkün. Gönül kazanmalı, efendim, hayrı hasenatı arttırmalı ve böylece çok sevaplara dair olmaya çalışmalı. Efendim, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, Ramazan ayında cömertliğini arttırması zaten kendisi cömert. Zaten günahları bağışlanmış, efendim. O Ramazan'daki gayretinin e, böyle fark edilen bir hale gelmesi gözümüzden önünden gitmemelidir. Allahu Teala Hazretleri oruçlarınızı kabul eylesin. Teravihlerinizi efendim e, hatim sürmenizi, mukabele okumanızı zikirlerinizi, iftar, efendim, sahur ziyafetlerinizi yaptığınız her türlü hayırları kabul eylesin. Bir anınızı bile hoş geçirmemeye gayret edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dün akşam bir hadis-i şerifini okuduk. Oteldeki hacı kardeşlerimizi, ömreci kardeşimiz topladık. Onu da size okuyayım da sohbetimi öyle bitireyim. Ee, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki يَقْنُّ مَوْتَاكُمْ شَهَادَةِ اَنْ en اِلَٰهِ اِلَّا <إِلّٰلّٰه> illallah. Vefat etmek üzere olan hastalarınıza ölmek üzere olan muhtazır diyoruz halet-i diyoruz. Ölmek üzere olan kişilere e, la ilahe illallah sözünü telkin edin yanında söyleyin o da söylesin çünkü hemen kahreha in de ve cebeti ve cennet kim ölürken son kelamı böyle la ilahe illallah olursa ona cennet vacip olur e, diye müjde ve emretti Peygamber Efendimiz vefat eden kimselere e, mertanıza la ilahe illallah şehadet kelimesini şer ola illallah telkin edin diye sordular. Dediler ki Kâdâ Ya Resulallah e, Femen Kâdâ fi sıhhati e, ne olacak yani e, böyle e, ölüm anında söyleyenler cennet vacip oluyor. Cennete gidecek gibi oluyor. Sıhhatli halindeyken La İlahe İllallah dese Eşhedü En La İlahe dese onun hali ne olur deyince Efendimiz biz de dedi. Buyurdu ki Kâdâ Tilke Evcebu ve Evcebu O, bu daha çok cenneti vacip kılar. Daha çok cenneti vacip kılar. Yani söyleyince daha çok efendim cennetlik olması garantili olur. Çünkü vefatında insan ölceğini biliyor. Dünyadan ümidi kalmıyor. tabii ahirete elbette imanla göçmek ister. Ama dünyada sıhhatli halindeyken e, keyifler var, zevkler var, günahlar var, haramlar var, şeytan var, nefis var. Günahlardan kendisini tutarak, ibadeti yaparak, zikrini yaparak, sıhhatli halindeyken yani cezrek günah kaçmaz durumu imkanı varken tabi böyle la ilahe illallah demek daha da büyük bir büyük istiyor. Daha büyük bir ruh kuvveti istiyor. Onun tabi cenneti kazandırması daha gerekli olur, daha gerekli olur e, diye efendimiz rivayet etmiş. E, o bakımdan e, la ilahe illallah çok söylenmeli. Şeyi hadis-i şerifi tamamlayayım ve lezi diye dediği canım elinde olana yani Allah'a yemin ederim ki Levji e ve ve hünne ve ma ne bu da ve bu da la illallah eğer semalar ve yerler yedi kat sema yedi kat yer getirirse onların içindeki varlıklar getirirse arasındaki varlıklar getirirse altındaki varlıklar getirirse. Efendim, terazinin ahiretteki e, amellerin tartılacağı terazinin bir kefesine konulsa karşı kefesine de e, kelime-i la ilahe illallah e, konulsa o daha ağır basar diyor. Yani temalardan yerlerden efendim, yerlerin göklerin içindeki altındaki arasındaki varlıkların ağırlığından, sevap bakımından daha kıymetli oluyor. Eşhedü la ilahe illallah Eşhedü en Muhammeden Abdül ve Resulü demek çok önemli bu. Çünkü imana dayanıyor. İnsanın bütün iyilikleri mümin kamil olduğu zaman her türlü hayratı, hasenatı hacı babalar yapıyor. Mümin insanlar yapıyor. Severek yapıyor. O bakımdan bunları çok söylemek gerekiyor. Siz de bu mübarek ayda bu hadisi şerif hatırınızda olsun. Bir saniyenizi boşa sarf etmemeye gayret edin. Efendim ağzınız zikirle meşgul olsun. Yunus Emre'miz rahmetullahi aleyhi sözünü söyleyeyim. Ee, Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin bilin. Evliyaya uğramaz ise yolun. göçtük Ervan kaldın dağlar başında diyor. Yani bu dünyaya niye geldin? Allah'a ibadet etmeye geldin. O halde gece gündüz Allah'ı bilin. Zikretsin diyor Yunus Emre. O da gene tabi hadis-i şeriflere dayalı iyi e, bilgilerin desteklediği bir emir. O bakımdan Ramazan'da oruç tutun gözünüze sahip olun, haramlara bakmayın, dilinize hakim olun, zikrullahla şehadet kelimesiyle eşveden la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek Allah diyerek daima sevap kazanın, oruçlarınızı güzel tutun, teravihlerinizi kılın cami cemaati terk etmeyin evvelim akşam namazlarını da camide kılın iftar alın yanınıza, hatta bir kutu bir şey alın, baklava, börek, kurma efendim camiye onunla gidin. etrafındaki insanların da oruçlarını siz açtırırsanız onların sevabı kadar sevap da kazanırsınız. Hem de cemaatle namazı evvel vakinde kılıp büyük sevabı kazanmış olarak eve gelirsiniz. Çocuk çocuğunuza ondan sonra efendim akşam iftarınızı geniş olarak yaparsınız. Allah Teala Hazretleri ibadetlerinizi kabul eylesin. Ramazan'dan istifade etmenizi nasip eylesin. Ramazan bitince hakiki bayramı hem bu dünyada hem ahirette efendim bayram etmeyi Allah nasip edesin. Hem iftar vaktinde sevindiğiniz gibi artık yemek yiyoruz, açlık bitiyor diye iftar ederken de bir oruçmanın bir ferahı sevinci oluyor. Hem buradaki sevinciniz olsun hem de ahirette Allah öylece sevindirsin. cennetiyle cemaliyle cümlenizi bir şeref edesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.